Evuzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. E mabat. Süfyan es ile <gülüyor> <gülüyor> Süfyan bin Uyeyne arasındaki ayrım hafız zehebi zeheb Es-Siyer'de 7 bölü 466 şöyle demiştir. hafız zehebi zeheb Es-Siyer'de yani Siyer-u Alamin Nübelâ'da 7 bölü 466 şöyle demiştir. Bunun benzeri bir iştirak iki süfyan hakkında da meydana gelmiştir. Bunun benzeri bir iştirak İki Süfyan hakkında da meydana gelmiştir Süfyan-ı asabı ashabı eski büyüklerdir Süfyan-ı Sevri'nin ashabı eski büyüklerdir İbnü i Uyeyne'nin ashabı ise küçüklerdir Süfyan-ı Sevri'nin ashabı eski büyüklerdir i̇bn Uyeyne'nin ashabı ise küçüklerdir. Bunlar Es-Sevriye yetişmemişlerdir. Bu açıktır. Eskilerden birinin bize süfyan rivayet etti diyerek Müpen bıraktığını görürsek o es sevriidir Bunlar Veki, İbn Mehdi, El Firyabi ve Ebunu Aymdır. Bunlar Veki, İbn Mehdi, Firyabi ve Ebû Nuaym'dir. Zira bunlardan biri Süfyan bin Uyey neden rivayet ettiğinde bunu beyan ederler. Es Sevriye yetişmeyip İbni Uyeyneye yetişenlere gelince herhangi bir karışıklık olmadığından nispetede ihtiyaç yoktur. Es Sevriye yetişmeyip İbni Uyeyneye yetişenlere gelince herhangi bir karışıklık olmadığından nispetede ihtiyaç yoktur. Mukbil bin Hadi Raymullah da El-Mukterah'da şu tecrübesini zikretmiştir. Müslim Süfyan'dan sonra ikinci ravi ise o Süfyan bin Uyeynedir. Müslim Süfyan'dan sonra üçüncü ravi ise o Es-Sevri'dir. Yani Müslim ile İbn-i arasında bir ravi var. Müslim ile Sevri arasında da iki ravi var. İsmi Hişam olanlarda kaide. Yani bu ayrıma niye ihtiyaç duyuyoruz? i̇bn Uyeyn'e var o ayrımında mı? Şeyh Abdullah bin Yusuf el-Cüdey el yazması notlarında şöyle demiştir. Hişam adıyla mühmel gelen üç ravi vardır. Hişam bin Urve Hişam bin Hassan ve Hişam bin Ebi Abdullah et-Tustuai ashabı mı? Hişam bin Hassan, Hassan ve Hişam bin Ebi Abdullah et İki şeyh dışında, şeyhlerinden birinde aralarında ittifak olmadığı için bunları ayırmak zor değildir. İki şeyh dışında, şeyhlerinden birinde aralarında ittifak olmadığı için bunları ayırmak zor değildir. Bu iki şeyh şunlardır. Yahya bin Ebi Kesir. Evet. Yahya bin Ebi Kesir ondan Hişamet Dustuai ve Hişam bin Hassan rivayet etmişlerdir. Bu konuda kaide Hişam tire Yahya şeklindeki mutlak ifadeden kastedilen et ed iyidir. i'dir. Hişam bin Hassân ise açıkça belirtilir. Bu konuda kaide Hişam tire Yahya şeklindeki mutlak ifadeden kastedilen Hişamet-üstuvâ i'dir. Hişam bin Hasan ise açıkça belirtilir. Nişan bin Hassan Yahya yoluyla sadece İbn-i rivayet etmiştir. Sadece İbn-i Macer rivayet etmiştir. İkinci ravi Ebu Zubayr Muhammed bin Müslim bin Tedros. Ebu Zubayr Muhammed bin Müslim bin Tedros. Tedros Muhammed bin Müslim bin, bin Tedros. Ondan Hişamet Düstüvai ve Hişam bin Urve rivayet etmişlerdir. Hişamet Düstüvai ve Hişam bin Urve rivayet etmişlerdir. Bu konuda kaide... Bu konuda kaide muhmel olarak gelenin ed olmasıdır. İbn Urbe olduğu zaman bu açıklanmıştır. Bu konuda kaide muhmel olarak gelenin ed olmasıdır. İbn Urbe olduğu zaman bu açıklanmıştır. İbne Ur ve Ebu Zubeyr yoluyla sadece Müslim rivayet etmiştir. İsmi amr olarak muhmel bırakılanların ayrımı Süfyan bin Uyeynen'in muhmel olarak rivayet ettiği amr Amr bin dinardır. Süfyan bin Uyeynen'in muhmel olarak rivayet ettiği amır amır bin dinardır. Tübenin mühmel olarak rivayet ettiği Amr, Amr bin Mürre'dir. Mürre <gülüyor> Abdullah bin Vehbin mühmel olarak rivayet ettiği Amr, Amr bin El-Haris'dir. Abdullah bin Vehbi'nin muhmel olarak rivayet ettiği Amr, Amr bin el-Haris'tir. Genel ve önemli kaideler 1. Mühemen olarak gelen her ata ibne bir rabahdır. İbn ata ibne bir yani. İbne bir rabah. Ata ibne bir rabahdır. İki. Mümmel olarak gelen her zaide Zayide bin Kudame'dir. Genellikle Zayide bin Kudame'dir. Öyle diyelim. Mühmel olarak gelen her zaide genellikle İbni Kudame'dir. 3. Müslim'in isnadlarında veya Mısırlıların isnatlarında mühmel olarak gelen her leis, bin saattır. Müslim'in isnatlarında veya Mısırlıların isnatlarında mühmel olarak gelen her leis, bin saattır. Saadı. Leis bin sadı. Dört, Mervezi'nin mühmel olarak rivayet ettiği Abdullah İbnül Mübarek'tir. Beş, İfyanın mühmel olarak rivayet ettiği Abdurrahman, Abdurrahman bin Mehdi'dir. 6 6 Ebu Hüreyre'den rivayet eden ravi mühmel olarak Said diye zikredilir ve ondan rivayet eden de Zühri ise o Said İbnül müseyyettir. Ebu Hüreyre'den rivayet eden ravi mühmel olarak Said diye zikredilir ve ondan yani Said'den rivayet eden de Zühri ise o Said Binen müseyyettir. Daha. Ebu Hüreyre'den rivayet eden Rabi mühmel olarak Said diye zikredilir ve ondan rivayet eden de Zühri ise o Said bin el Müseyyep'tir. Şimdi alt başlık ilim talebinin cerh ve tadil literatürü ilim talebinin cerh ve tadil literatürü Kütüb-i Sitte isnatlarının Ricali hakkındaki eserler kütübüste isnatlarının ricali hakkındaki eserler. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İlmace'nin eserlerindeki rağulleri inceleyen temel kitaplar şunlardır. Yani kısaca kütübüste diyebilirsiniz. Bir Tehzibül Kemal Cemaluddin El-Mizzi 2. El-Kaşif Şemsuddin Ez-Zehebi El-Kaşif Şemsuddin Ez-Zehebi 3- Tehzibut Tehzib İbn-i Hacerel Askalani 4- Takribut Tehzib İbn-i Hacerel Askalani kitaplara ziyade olarak Hafız İbn Acer Tacilul Ta Menfe'a adlı eserinde Tacilul Ta Menfa adlı eserinde İmam Ahmed'in ricalini eklemiştir. i̇bn Hacer'in şeyhi El-Hüseyni de ondan önce... Siz kısaca El-İkmal diye yazın da ben tam adını söyleyeyim. El-İkmal fi zikri men lehu rivaye fi müsnedil imam Ahmet min ricalin Siba men zukera tehzibil kemal adıyla bir eser tasnif etmiştir. Yani Türkçesini söyleyecek olursak... E, Tehzibül Kemal kitabında zikredilenlerin dışında İmam Ahmet'in müsteninde rivayet ettiği ravilere dair bunların zikri. Yani El-İkmal adında bir eser tasnif etmiştir. Ancak bu kitapta, yazın bunu, El-İkmal adında bir eser tasnif etmiştir. Ancak bu kitapta çokça yanılgılar ve hatalar yapmış İbn Hacer Tacil adlı eserinde düzeltmeler yapmıştır. Yani hocasının hatalarını düzeltmiş bir kitapta. İşte, İbn Hacer Tacelül Menfa'a. İbn Hacer. El İkmali Hüseyini hazırlıyor. Ha. El Hüseyini hocası. Zayıf ravilere dair eserler. Zayıf ravilere dair eserler. Yok, <gülüyor> genel. 1- et duafa us-sagir İmam Bukhari Bu matbudur, basıldır. Buharinin duafa ul-kebiri ise matbu değildir. El yazması halde. Duafa us-sagir, Bukhari, matbudur. Bukhari'nin duafa ul-kebiri ise matbud değildir. İki, ed-duafa, nesai. aleykümselam tekrar 3 El-Kamil fi'd-Du'afa Ebu Ahmed bin Adi kısaca İbn Adi diye meşhurdur bu. Bu konuda tasnif edilmiş en büyük eserdir. El-Kamil fi'd-Du'afa Ebu Ahmed bin Adi bu konuda tasnif edilmiş en büyük eserdir. Bazı zayıf rağbiler hakkında gevşeklik göstermiş, bazıları hakkında ise cerhi gerektirmediği halde eleştiride bulunmuştur. Bazı zayıf rağbiler hakkında gevşeklik göstermiş, bazıları hakkında ise cerhi gerektirmediği halde eleştiride bulunmuştur. 4 Ebdu'afa Tariqu'tni 5 El Mecruhin Ebu Hatim bin Hibban 6 Eddu'afa El Ukayli'nin eseri 7- Tarih-u duafa i dua i̇bn Şahin Tarih-u Esma-i Dua-fa Velkezzabîn i̇bn Şahin 8- Eddua-fa Ebu Naim El-Esbehani Ebu Naim el-Esbehani. 9. Ahvalur Rical el-Cüzecani. 10. Mizanul İtidal Zehebi. i̇bn kitabını esas alarak tasnif etmiştir bunu. Mizanul Itidal zehebi İbn Adi kitabını esas alarak tasnif etmiştir. 11. Lisanul Mizan İbn Hacer Zehebi'nin ne ziyadeler yapmıştır bu kitapta. Lisanul Mizan İbn Hacer Zehebi'nin eserine ziyadeler yapmıştır. 12. Zehiratul Huffaz İbnül Kayserani Zehiratul Huffaz İbnül Kayserani Bu eserini Tezkiratul Huffaz adıyla ihtisar etmiştir. Zehiratul Huffaz 5 cilt, Tezkiratul Huffaz tek cilt. Zehiratul Huffaz'da ravilerin durumlarını geniş değerlendirmiş, Tezkiratul Huffaz'da ise birer cümlelik kısa bilgilerle özetlemiştir. Her iki eserini de İbn-i el-Kamil'ini esas alarak tasnif etmiştir. Aleyküm Evet. Her iki de İbn-i El Kamil'ini esas alarak tasnif etmiştir. Sika, Raviler hakkındaki eserler. Sika. Raviler hakkındaki eserler. 1- Es-Sikat Ebu Hatim İbni İbban Buraya bir açıklama düşeceğiz. İbni İbban'ın tevsikinin kabul edildiği yerler 2 nokta üst üste. İbni İbban'ın tevsikinin kabul edildiği yerler İbni İbban Ravi hakkında Sika Mutkın Mustakimül hadis gibi tadil lafızları kullanırsa veya ravi kendisinin şeyhlerinden ise tevsiki kabul edilir. Zira şeyhlerinin durumunu kendisi daha iyi bilir.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 Sadece sikat kitabında zikrediyor. Evet. Ama bir ravi hakkında sikat diyorsa o kabul edilir. Evet. Yani genel şekli sadece. Cemirdeki... Yani o, öyle değil. Tam olarak öyle değil. Bukhari çünkü ravileri genel olarak zikrediyor. Yani evet. ama İbn ebnın kitabında da es sikat yani evet. sikat ravi'lere dair. Bazılar hakkında sükut ediyor. Yani o meşhur râviler hakkında sükut ediyor. Hakkında cerh sabit olmamışsa Ama susuyor. Ama kitabını aldığına göre sikadır manasında. Heh. Genelde e, bu şekilde hareket ediliyor. Bu tevsik kabul edilmez. Ama İbn-i açıkça belirtiyor. sikadır diyorsa o kabul edilir. İki, es el-iclî. Üç, Esfikat Ebu Hafs İbni Şahin. Ebu, Ebu Hafs İbni Şahin. Dört, Tezkiratul Hufaz, Hafız Zehebi. Bu kitaba, yani Tezkiratul Hufvaz'a, Ebu'l-Mehasin el-Husayni sonra Takıyüddin bin Feth ve sonra Suyuti Zeyliler yapmışlardır. Bu kitaba Ebu'l-Mehasin el-Husayni sonra Takıyüddin bin Feth ve sonra Suyuti Zeyliler yapmışlardır. Zeylilerin manası şu mesela Zehebi belli bir asra kadar yaşamış. Vefat etmiş Teskiretül Hufaz kendi zamanına kadar olan Hafızlara dair Hadis hafızlarına dair Ondan sonra mesela El Hüseyni Zehebiden sonraki hafızları Ekliyor Takhüiddin bin Feth Ben bunu tam bilmiyorum Bu El Hüseyni ile çağdaş da olabilir Yani o ayrı bir zeyl yapmış Bu ayrı bir zeyl yapmış da olabilir Veya diğerine ekleme yapmış da olabilir Fakat Suyit'i hepsinden sonra Suyit'i kendi asrına kadar olan hafızları ekliyor buna Genel kapsamlı rical kitapları deyin. Bir sonraki derse onu bırakalım inşallah. Genel kapsamlı rical kitapları. Bu Zeyyinun hadisle aynı şey var değil mi? Nasıl? Zeyyinler yapmışsın biliyor musunuz? Zeyyinun hadis geçmişti daha önceki. Leyin. Leyin mi? Leyin. Leyin başka. Leyin ne var Ravide mi leyyinle Şimdi ravi hakkında eleştiri varsa e, yani tam karar verilememiş. Mesela bir tane e, münekkit bir alimin bir ravi hakkında hem olumlu hem olumsuz sözü var. Hangisini önce söyledi, hangisini sonra söyledi veya hangisi tercih edilir, bu konuda bir şeylik olursa buna Leyin deniliyor böyle bir raviye. Raviye deniliyor. Raviye deniliyor. Hadis hakkında Leyin <gülüyor> denildiği zaman ise yani böyle bir ravisi olan hadis hakkında, yani sıhhat konusunda ihtilaf var, çelişkili durum Hadde var. Şey, e... Bazen hafızası gevşek olan kimseye legin deniliyor. Yani raviye leyin denilirse bu. Ama hadise deniliyorsa ravisinde böyle bir durum vardır. Yani cerhinde ihtilaf edilen bir ravi var demektir. Yani hükme değil, şahide muhteredir. Yani hüküm çıkarılmaz, şahit getirilir. Yani destekleyen evet. tarif olmadıkça bu <gülüyor> hüccet olması ihtilaflı. Yani hüccet olmaz. Duruma göre leyin hadis zayıf hadistir. De değil mi? Gelir. Her gelir mi? Şahit geldiği zaman yani, şahit geldiği zaman yani, kuvvetlenir zaten. Mesela bazı ifadeler şey de vardı ya. Mesela şahit getirilebilecek türden hadisler diye. Yok yok, şu şekilde bir vardır belki çok zayıf bir ravi ile arasında bir böyle olabilir. bir yani leyin onlar hakkında değil mesela e, hafızası bakımından yani dinlerle bakımından değil de hafızası bakımından eleştirilir ravi bir yerde e, ona olumlu sözler söyler başka bir yerde olumsuz söyler hani belki hata şey... etti hadisten dolayı söylemiş olabilir çok hata ederse leyin derler artık yani çokça yok şimdi raviye söylenmesi başka bir şey yani ravi hakkında leyyin denmesi başka bir şey hadis hakkında leyin denmesi başka bir şey leyyinül hadis dendiği zaman bu raviye söylenen bir söz yani gevşeklik var onda ama hadis hakkında leyindir deniliyorsa bu zayıf türünden yani e, onun durumu net Isnad değil, şey. isnadı net değil yani onun hmm hangi ravi de olduğu belli değil de. yok ravisi, ravisi belli ama o ravi hakkında mesela bazen şey de olur diyelim aynı isimde mesela mühmel bir ravi düşün bunun hangisi olduğu tespit edilememiştir buna benzer olaylar var yani isnat kitaplarında kütübistede de var böyle bir şey mesela bir tane ravi var ondan mesela tabiinden birisi rivayet etmiş o isimde iki kişi var İkisi de aynı sahabeden rivayette bulunmuş biri zayıf, birisi. Biri birisi mechul, birisi sika. Zayıf olsa da aynı. Şimdi hangisi olduğunu tespit edemediğinde buna legin denilir. Yani ortada. Hmm. Ve bu zayıf türünde. Yani diğerinin e, olduğu tespit edilince kadar bu böyledir. Bu var mı Şimdiden. bu şekilde? Bu yok. Ya yani ben bildiğim kadarıyla yok. İntiraz yani, etmesinler diye. Yani böyle açıklığı da kapatacak şekilde şey yapıyor. Bukhari evet. zaten evet. sayene almışsa onun saatine hükmetmiştir. Evet. Subhaneke evet. Allah'a mübeyanlik ve eşadenle ilahe'nin anta vatakilâ şerik'e'lik ve stabr kıyafet öbülü